Bir hafta evvel ki derste Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle, lütfuyla cinlerle alakalı Kur'an-ı Kerim'in ahkamı getirdiği hakkatlardan olması itibariyle inanılması vacip olduğundan cinlerle alakalı bir mevzu üzerinde durduk. Görünmeyen şeylere, tabiat ötesi şeylere inanma Melaike gibi, ruhaniler gibi Kur'an-ı Kerim'in ahkamındandır. Kur'an-ı Kerim'in getirdiği hakaiki olduğu gibi kabul eder ve inanırız. Bu mevzuda ahdü peymanımız vardır. Cenab-ı Hak bunun üzerine yaşasın, bunun üzerine öldürsün ve bunun üzerine haş ve neşreylesin. eylesin. Usuz ile Kur'an-ı Beyan'ın birkaç sureyi celilesinde cin tayfası tafsilen kilikleriyle, cemaatleriyle, mezhepleriyle, inananıyla, inanmayanıyla tafsilen anlatılmaktadır. Haklarında bu kadar tafsilatın yapıldığı bir cemaat, bir millet, bir ümmet Kur'an hakikati olarak herhalde bizi inanmaya zorlamaktadır. Bu mevzuda kendi sahalarındaki tecrübeyle meseleyi Melaike ve ruhaniyat bahsine girmeden evvel size arz etmeye çalışmıştım. Çeşitli ilmi mehafilde, topluluklarda, cemaatlerde, meclislerde, ruhlarla alakalı, cinlerle alakalı hafdelerden size aslınızda intişar eden gazete, mecmua ve kitaplardan pasajlar, pasajlar aktarmak suretiyle ışık tutmaya çalışmış ve bir fikir vermeye çalışmıştım. Ali, ondan sonra gelen bütün bahisleri daha ziyade Kur'an ve sünnetin ışığı altında, esnafımızdan gelen eserlerin ışığı altında hakikat hesabına dile getirmeye çalıştım. Artık bir tahkik ve tamiki lüzumsuz görüyorum. Geçmiş misallerle ve derslerle gördük ki görülen alem sadece alem ondan ibaret değildir. Belki müşahede ettiğimiz bu alemin verasında binlerce alem var ki bu alem ona nispeten deryada katre gibi kalır. İşte ruhaniyat alemi veya ruhaniyun alemi, melaike-i alemi, cinler alemi bu alemler içinde taadat edeceğimiz alemlerdendir. Buna bir tekmili olarak, melaike bahsine bir tekmili olarak ben cinleri, Ahkam-ı Kur'an'i olduğu için size arz etmeye çalışıyorum. Bir evvelki derste üzerinde durduğumuz şekliyle onların hilkatlarına dikkatinizi çektim. Cenab-ı Hak yaratılışta beşerle beraber tutuyor onları. Adeta bir tarafıyla ifadenin beşerin hilkatını anlatırken, öbür tarafıyla cinlerin hilkatını anlatıyor bize. Aynı ayetin içine ikisini de derc ediyor adeta bir cümle halinde bu büyük hakikati bize takdim ediyor. Ve yine o derste Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i arıya arıya Bethada bulduklarını ve kulluklarını isar ederek arkasında saf bağlayıp durduklarını onunla beraber namaz kıldıklarını Kur'an'ın ayetlerinden süzmek suretiyle size arz etmeye çalıştım. Tıpkı beşer gibi cin taifesi dahi Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselama kıyamete kadar mediyun olduğuna dikkatinizi çektim. Belki bir noktada bütün ruhaniyyun, hatta bir seviyede melaike-i kiram tıpkı beşer gibi mefkari kainat efendimizin arkasında el bağlar el pençe divan durur, kulluklarını arz ederler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ...bütün mahlukata gönderilmiş bir peygamberdir. Meleklerin elçileri kendi aralarındadır. Fakat meleklere elçilik yapan Cibril, Mikail, İsrafil gibi Allah'ın mukarrep melekleri Kur'an-ı Kerim'den çok istifade etmiş. Hayatları Kur'an'dan ibaret olan bu melekler hayatlarının terennümünü Kur'an-ı Kerim'de duymak suretiyle hayatın gerçek neşvesine ermiş. Ubudiyetin gerçek şuurunu idrak etmiş, belki kendi ubudiyetlerinden matlup olan haz ufkuna ulaşmışlardır. Cibril Kur'an'ı taşımasıyla, Mikail Resul-i Ekrem'e enisi celis olmasıyla, İsrafil Kur'an-ı Kerim'in ifadesi tarzında yapacağı vazifeleri yapmasıyla Kur'an-ı Kerim'in onların ufkunda dahi ubudiyet ufkunda büyük imtilaplar meydana getirdiği görülmektedir. Onun için şairi şehirimizin ifadesi içinde medyundur ona bütün bir beşeriyet. Ya Rab Mahşer de bizi bu ikrar ile haşrettır. Herkes her şey zerre küre sistem bütün alem. ve ma ırsel illa rahmet ellil alemin ile serfiraz bulunan Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselama karşı edeplidir. Nasıl bir tavır takınacak onu bilmektedir ta Cibril'e kadar. Beşer kimin arkasında olduğunu, ümmeti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam mescide geldiği zaman nereye geldiğini, orada La İlahe illallah Muhammedur Resulullah derken ne söylediğini bilse, herhalde neşvesine neşve, huzuruna huzur inzimam edecektir. Cenab-ı Hak iç ve dış hüzura ermiş cemaatten eylesin bizleri. Arz ettiğim, hulaseten arz ettiğim hususlara bir evvelki derste dikkatinizi istirham etmiştim. Bu derste inşaallahu teala Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın getirdiği şair, şeriatın ahkamı tıpkı beşer gibi cinler tarafından dahi iltizam edildiği hususuna dikkatinizi çekeceğim. Onlar da bizim gibi Kur'an'ın ahkamını dinler. Onlar da bizim gibi Kur'an karşısında vaziyet alırlar. Tevrat'ı dinleyen onların içinde Yahudi olmuştur. Yahudilik dinine salik olmuştur. İncil'i dinleyen Hristiyan olmuştur. Buda'nın arkasından giden Budist olmuştur. Konfüçyüs'ün arkasından giden Konfüçyüs'ün mezhebine girmiştir. Ama bunlar arasında Allah'ın lütfuna mazhar olmuştur. مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَلَا مُطِلَّ haliyle filiyle gösteren salih bir zümre vardır ki onlar da Hz. Muhammed'e uymuş sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer tabi caiz olsaydı onlara da Muhammed'i olmuştur diyecektik. Ama Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam en son peygamberlerin sonuncusu olarak İslamı temsil ettiğinden onlar Müslüman olmuş Hazreti Muhammed'in cemaatine dahil olmuşlardır diyoruz. Başta okuduğum ayeti Celile-i Kerimede Cenab-ı Hak bizi böyle bir ahd peymana davet ediyor. Ey ins ve cin topluluğu mahşerde yüzümüze vurulacak bir şeydir. Elem yetikum rusulun minkum yaqissun aleykum sizin içinizden ey cin ve instoplulu, sizin içinizden size benim hayatlarım, hayatımı hikaye edecek, nakledecek elçiler gelmedi mi? Nedir bu başıbozukluk? Nedir içtimai ve ailevi hayatınızdaki bu ahenksizlik? Nedir kalbi hayatınızdaki karışıklık? Nedir ruhi hayatınızdaki behimi seviyede yaşama? Elm yatikum rusulun minkum yaqusuna aleykum ayati. Doğrudan doğruya nezüluhiyetimden nebinin eli ve ağzıyla adet aşaya doğru indirilen sanak sanak yağmur halinde. Nefsime ve zatıma izafe ettiğim ayetim size gelmedi mi? Kalu bela shahidna. Kalu shahidna ala enfusina. Aleyhimizde dahi olsa şahadet ediyoruz ki, geldi. Hazreti Musa geldi, Enmar ile geldi. Hazreti Mesih geldi, Esrar ve Ruh ile geldi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Ferdiyetin masarı bütün hakaik ile geldi, geldi. Aleyhimizde dahi olsa şahadet ediyoruz, geldi. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ dünya. Ne yazık ki cin ve insi dünya hayatı aldattı. Ne yazık ki fani zuri ve geçici zevklere inhimak etti. Cemali ba kemali mücahede edecekleri andaki hazzı ve lezzeti unuttu cin ve ins unuttu. Vagarratumul hayatu dunya ve şahidu ala enfusim ennehum kanu kafirin. Yine kendi alehlerinde şahadette bulundular. Mesa yok kaçamayacaklar. Alehlerinde şahadet bulundular kendi küfürlerini söylediler. Evet her şey açık seçikti. Kainat ayet doluydu. Neresinden tutunursan tutun Mevla-i Müteal'in irfanına yani onu bilme ufkuna ulaşacaktın. Mele-i her şey insanın eline uzanmış sayfalar satırlar halinde Allah diyordu. Binlerce ayet, karrakalarla Allah'ın mevcudiyetini ilan ediyordu. Laboratuvarlarda fünunu müsbete... Teleskopların başında astronomi ilmi, kainattaki mutlak ve müthiş ahenkle, La ilahe illallah hakikatine şehadet ediyordu. Ediyordu ama biz gözümüzü kapadık. Ediyordu ama bu büyük devlet yanından gözümüzü yumduk geçtik. Adeta kendi kendimize levh ediyoruz. Vermedi bize Mevla. Hidayet etmedi, ulaştırmadı o doğru yola ne yapalım biz kendi kendimize. Levün işin içinde bizim irade dediğimiz şeyin bir kaşık halinde bulunması muhakkak olsaydı Cenab-ı Hak bizi rüşta hakikata hidayet edecek. Bu bütün cin ve inse, meleği aladan gelen ilahi bir fermandır. Kıyamette yüzümüze söylenecek bu şey Kur'an-ı Kerim'in ayetleri içinde bize şimdiden söyleniyor. ...cin ve ins ona karşı ona göre tavırlarını alsınlar. İstidracı olarak bazı hususları arz edeceğim. Ey cin ve ins sizin içinizden... ...size hayatımı hikaye edecek, nakledecek peygamberler gelmedi mi? Biz bizim içimizden peygamberlerin geldiğini biliyoruz. Tarihi ediyan buna şehadet ediyor... En ücra yerlerde, en müptedi ve vahşi cemaatler içinde, akılla ulaşılmayacak tevhid ufkuna ulaşmalar bize gösteriyor ki, o en ücra yerlerde dahi peygamberin sesi ve soluğu vardır. Etrafı alem her yere bir nebinin gittiğine delalet ediyor. Bütün batıl, efsanevi ve hurafa şeylerin arasında. Bir peygamberin hakikat gamzeden ifadesinin mevcelendiğini görüyoruz. Yamyamların tamtamların içine girseniz dahi <gülüyor> ve in min ummetin illa khala fiha nezir ayeti kerimesini abide halinde karşınızda göreceksiniz. İçinde peygamberin, nezirin kötü yolun encamından insanları alıkoyup nazarlarını ulvi alemlere çeviren bir elçinin zuhur etmediği tek millet Tek cemaat, tek ümmet yoktur yeryüzünde. Yeryüzünde değil belki göklerde ve yıldızlarda bile. Her yere kendi keyfiyetine göre Allah bir nezir göndermiş. İnzar eden göndermiş. Bu oradaki cemaatlere yani ruhani ve cinlilere ve inse rehberlik yaptırmış, ışık tutmuş, yüzlerini şu kesif alemden ulvi ve nurani alemlere çevirmiştir. Cinliler içinden doğrudan doğruya onlara hitap eder peygamberin geldiği mevzuu, kadimden bu yana esnafımız arasında münefeşesi yapılan bir mevzudur. Acaba Hz. Adem ile başlayan nübüvvet şiiri, nübüvvet manzumesi Hz. Muhammed Aleyhisselatü ve selamla biterken, aynı zamanda cin tayfasının da peygamberleri böyle bitiyor muydu? Yani Adem'le başlayan cinne ve inse peygamberlik, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar aynı şekilde mi devam ediyordu? Yoksa beşer, bu müstesna ısmarlama insanlarla tenevvür ederken, aydınlanırken cinnilerin içinden de ayrıca peygamberler mi geliyordu? İşte bu husus kadimden beri münakaşa mevzu bir husustur. Mücahit gibi, Kelbi gibi ilk müfessiri Nizam, Ebu Beyt İbn Münzir gibi ilk müfessiri Nizam ve bir rivayetiyle İbn Abbas gibi kimseler bu mevsuda hükmederler. Beşerin peygamberi cinnin de peygamberidir. Hazreti Adem insanlara peygamber olduğu gibi cinlilere de peygamberdir. Hazreti Nuh insanlara peygamber olduğu gibi cinlere de peygamberdir. İlah Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam Beşere peygamber olduğu gibi cinlere de peygamberdir. Neredeyse bu hususta müfessir izam, nizam adeta icma halindedirler. Değişik bir tarifle ve Hak Müzahim yine i̇bn Abbas'a dayanarak i̇bn Abbas'tan naklettiği bir şeyde başta okuduğum bu ayeti kerimeye hususuyla dayanarak demektedir ki insanların içinden peygamberler çıktığı gibi cinlerden de peygamber çıkmıştır. Zira Kur'an-ı Kerim elem ye'etikum gusulun minkum. Ey cin ve ins her iki zümreden sizlerden size benim hayatımı hikaye eder peygamber zuhur etmedi mi? Peygamberin zuhurunu münhasıran beşere hasretmiyor. Cin ve insi muhatap olarak karşısına alınca umum cemaatinizden herkesin keyfiyetine göre hayatımı hikaye edecek resul çıkmadı mı diyor. Ve yine Amrübnü Murrah, Abu Dhahatari ile ve minel ardı mislahun nayeti tefsirinde, göklerin kat kat tabaka tabaka, mevcut mevcut olduğunu, galaksiler halinde bölündüğünü, her birisi bir kadirda hareket ettiğini ifade ettikten sonra, ve minel ardı mislahun yerde onun gibi yaratılmıştır. Bu ayetin tefsirinde bu duha yine İbn Abbas'a dayarak diyor ki: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Başka alemlerde sizin Ademiniz gibi Adem, Nuhunuz gibi Nuh, İbrahiminiz gibi İbrahim, Musa'nız gibi Musa, İsa'nız gibi İsa vardır. Ve yine İbn Abbas başka bir tarikle şöyle ifade ediyor meseleyi. Cin Allah'ın mariç ve nardan yarattığı bir ümmet bir cemaattı. Cenab-ı Hak yeryüzünü bunlarla imar etti. Sonra aralarında azgınlık ve taşkınlık baş gösterdi. Beşerin şirazeden çıktığı gibi bunlar da şirazeden çıktılar. Yeryüzünde daha insandan, ben ademden eser yoktu. Yeryüzünde sadece Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatına darlık yapan cinler ve ruhaniler vardı. Ama cinler azgınlık ve taşkınlık yaptılar. Mükellefiyetlerini unuttular. Mabudu Mutlak'ı kaldırdı onun yerine putlar getirip ikame ettiler. Allah'ın ilk babaları olan canla vaz ettiği ahkamı unuttular. Hazreti Adem'in evladıyla beraber onlar da yer yer zıvanadan çıkıyor, şirazeden çıkıyorlardı. Allah onlara Yusuf isminde peygamber gönderdi. Kendi işlerinde hak vasıfısa tercüman hayat-ı ilahinin müterennimi bu Yusuf ismindeki peygamberi şehit ettiler. Bu defa göklerin sakinleriyle onlar yer yüzünde edildi denizlere sürüldüler. Bu ameliye içinde şeytan da henüz melekler içinde bulunuyordu cin olmasına rağmen müminler arasında bulunuyordu. Bu tebît vazifesinde vazife almıştı. Bu eserler, vahiy i Kerime'nin işari manasından, tehâkib müzaimin Müzâhim'in noktayı nazarının teyit edildiğini görüyoruz. Bir diğer husus da şudur bu mevzuda, hemen hemen ittifak halinde müfessir izam derler ki, insandan bin, 2000 bin, üç bin sene evvel veya yüz bin sene evvel yeryüzünde cinler hüküm fermahıydı. Cinlerin mükellefiyetlerini ise Kur'an-ı Kerim açık ve seçik olarak anlatmaktadır. Öyleyse acaba bizim gibi mükellef olan bu cinlere, Hazreti Adem henüz peygamberlikle serfiraz olmadığı devirde, Allah'ın ayetlerini kim hikaye ediyor? Bunların gönüllerini kıblegahlarına kim döndürüyor? Allah'la münasebetlerini kim temin ediyordu madem beşer yoktu? Bu da meselenin akli yönüdür. Dilayet yönüyle bu mesele gösteriyor ki Cenab-ı Hak madem ve ma kunna muazibina hatta naba'tha rasule Elçi göndermeden kimseye azap edecek değiliz. Ve yine ferman ediyor ki ve in min ummetin illa khalafiha nadir. Madem cinler de bir ümmettir. Kuvvetle muhtemeldir ki onların arasında da bir nezir zuhur etmiştir. İşte bu da diğer bir noktayı nazardır. Ve karşı tarafta adeta cumhurun icma etmiş olmasına rağve deliller bu zayıf tarafı teyit eder mahiyettedir. Daha doğrusu cumhurun gevşek tuttuğu meseleyi teyit eder mahiyettedir. <gülüyor> meseleyi şöyle bir telif yapmak mümkündür Allahu Alem. Nefsim adına bir şey söylemeden Allah'a sığınırım. Şu dakikada'ya kadar bu hususta arz ettiğim şeyler esnafımızın Efendimizin meltemiyle müteessir olan bir cemaatin tefsir adına söylediği şeylerden ibarettir. Efendimiz'e dayalı, açık, kapalı ondan nakledilen şeyler veya ayat Kur'aniyeden zihin ve fikir ufku, nübüvvet meltemiyle süslü ve müteessir, Büyük bir müfessirin cemaatinin noktayı nazarı olarak arz ettim. Kanaat-ı bu meseleyi telif mümkündür. Şöyle telif edilir bu mesele. Peygamberani İzam Hazaratı dahi... ...Peygamber olarak geldi, geldikleri cemaate ve hamal ellerinde bir kitap taşıyarak gelmezler. Zira bir ilm malumatıyla dahi meseleyi ele aldığımız zaman görürüz ki... ...büyük kitap olarak dört tane büyük kitap gelmiş... Ama bu büyük kitabın etrafında sahil cemaat, kabail ve tevaif içinde zuhur eden suhuflarla peygamberler vardır. Ve yine bir hadisin ifadesiyle 313 tane mürsel vardır. Allah'tan peygamberliğine dair emir almış, vazife tebliğinde bulunmuş kimseler vardır. Halbuki bütün bunların hepsine kitap verildiğini bilmiyoruz. Belki Hz. Musa devrinde zuhur eden yüzlerce peygamber... Tevrat'ın rehberliği altında hayatlarını ve cemaatlerinin hayatını tanzim ediyorlardır. Belki Hz. Davud zamanında zuhur eden peygamberler ve bütün o muhteşem saltanat, Tevrat'a dayalı olmanın yanı başında iç alemi zeburla süslüyordu. Hazreti İbrahim devrinde Hz. İbrahim'in elindeki sayfalar hüküm fermaydı. Aynen öyle de Hazreti Mesih devrinde de peygamberler vardı. Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya vardı. Ve ehli keşfin tahkiki ve bir zayıf hadisin zevaitte ifade ettiği gibi Halid İbni, Halid İbni Sinan isminde bir peygamber vardı. Hazreti Mesih ile Efendimiz arasında. Sallallahu aleyhi ve sellem. Halbuki bu peygamberlerin hepsinin elinde kitap görmüyoruz. Öyleyse, beşerden beşere peygamber geliyor demek mümkündür allah Alem. Ama... Beşerden gelen peygamberlerin aynı zamanda ellerindeki kitabı alıp, kendi cemaat ve kabileleri içinde inzar eden Nebi manasında mürşitler de vardır. Nitekim Hz. İsa İncil'le zerfraz olunca, Antakya halkına rivayete nazaran elçiler gönderdi. Ve Sure-i Yasin, bunu üç kişi olarak, müeyyed üç kişi olarak ifade ediyor ikinci sayfasında tarih. Ve çeşitli rivayetlere göre bunlardan bir tanesi de Şem'un idi. Ve bu münasebetle yine çeşitli rivayetler içinde Habibi Necar Hazretlerinin başı kesilmişti. Ve camisi vardır, mağarası vardır, Antakya'da gösterirler. Bundan anlaşılıyor ki Nebi nübüvvetle serfiraz olduktan sonra Cenab-ı Hakk'ın tavsif ettiği Nebi manasında başkalarını münzir olarak gönderir etrafa. İşte bu manadadır ki, Efendimiz'i naklede dinleyen cin tayfası onların durumunu Kur'an şöyle anlatıyor. فَلَمَّا قُدِيَ walla اِلٰى قَوْمِهِمْ Aralarında Resul i Ekrem'le Allah vere taati tamam olduktan sonra her birisi cemaatlerine nezir olarak dönüp gittiler. Her birisi kendi cemaatlerine peygamberlik manasının hamili bulunarak gittiler. Öyleyse isterse ilk defa, isterse son defa, isterse ortada. Cinler içinde isterse Yusuf, isterse İsa, isterse Yahuda bulunsun. Bunlar kitapla gelen beşer içindeki peygamberin ahkamını kendi cemaatlerine götürmüş, birer nezirden, birer münzirden ibarettir. Cin tayfası içinden nezirler zuhur etmiştir. Ama ahir zaman peygamberin de olduğu gibi sallallahu aleyhi ve sellem, bu sadece inen bir kitaba tercüman olma ve onun ahkamının hamelesi bulunmadan ibaret olmuştur. Allahu alem bissevap. Cin tayfası Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi dinlediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle sonra aralarında heyetler taati etmeye başladı. Hadiseler, bu mevzuda nazil olan ayetler, ve Resul-i Ekrem Vesselam'ın sözleri Efendimiz'in umum beşere cin ve inse peygamber olarak gönderildiği hususunda adeta tahşidat yapıyordu. Cinden nezir olabilir, beşerden peygamber zuhur edebilir ama bunlara bir kafi olarak hepsini bağlayacak, vahdete irca edecek, son sözü söyleyecek söz sultanı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselamdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem umum beşere geldi. Ya kavmena ecibu da'iyyallahi ve aminu bi'him. Cin tayfası Resul-i Ekrem'in kendilerine tebliğ ettiğine böyle tercüman olurken, Allah'ın davetçisine hepiniz icabet edin diyor. Resul-i Ekrem'in beşerin yanında kendilerine de peygamber geldiği hakikatini ifade ediyorlardı. قُلْ هُوْحِيَ اِلَيَّ أَنَّهُ السَّمَعَانَ فَرُمْ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبَيْ يَهْد۪ي اِلَى الرُّشْدُ Cinlerin dahi Kur'an'ın getirdiği rüştü ve hidayetle doğruyu elde edeceklerini, doğruya ulaşacaklarını Kur'an ifade ediyor ve cin bunu kabul ediyor. Üstü ise bu ayetler cin ve insin müştereken Efendimizin etrafında toplandığını... Onu dinlediklerini hususiyle başta okuduğum ayeti celile-i kerime her iki cemaati müşterek muhatap olarak karşısına alıyoruz. Ve bir evvelki derste kısaca temas edip her maktağın üzerine adeta basıp geçer gibi sure-i rahman üzerinde dolaşmamız cin ve insan omuz omuza beraber resul Ekrem'in etrafında sallallahu aleyhi ve sellem toplandıklarını görüyoruz. Ve birden Müslim-i Şerif'te bir hadisi şerifler-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Fuddiltu <gülüyor> ala'l <gülüyor> Peygamberler üzerine ben altı yönle takdil edildim. Vaka bizim daha meşhur bildiğimiz sahih hadiste O titu qabli. Ama Müslim-i Şerif'in ifadesi farklı olduğundan onu alıyorum. Ben sair millet ve ümmetlere Sair enbiyaya altı şeyle tafdil edildim. Allah beni üstün kıldım. Kur'an nebilerin bazısının bazısından üstün olduğunu ifade ediyorsun. İlke'r <gülüyor> rusulu fattalna ba'dahu ma İşte bu yüce elçiler, Allah'ın resulleri bunların bazısını bazısına tafdil ettik diyor. Allahu yestafi minel malaiketi ruslan ve Kimi dilerse Allah onu ihtiyar ve istifa buyurur. Onu seçer, onu serfiraz kılar, onu umumun üstüne kor, umumdan üstün kılar. Ben altı şeyle taftil olundum buyuruyor bütün embiaya. Bunlardan bir tanesi de şudur. Her nebi kendi, kendi cemaatine hususi olarak peygamber gelir. Ben ise bütün halka kahveten peygamber olarak gönderildim. Bu işte ilan nasi veya ilal halki müslimdeki şey karakteristik durum şudur. Bu ilal halki kafetten. Ben bütün mahlukata peygamber olarak gönderdim, gönderildim. Bezar ise daha sarih olarak bunu rivayet ediyor. Ve can al Nabi yubhatu ila qoumi ve bu işte ilal jinn ve insan, oukama Her nabi kendi cemaatine hususi olarak peygamber gönderilir idi. Ben ise bütün cin ve inse peygamber olarak gönderildim. Ve ma ertelnâ ke illa rahmeten lil alamin ile bizi anlatılan değil, sadece cin ve ins bütün alemlere rahmet olan hayvanatlı havamın dahi kendisinden istifade etti. Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam nubuvi bütün kervi mekanın kabuğunu çatlatacak kadar vasidir. O kevn mekana, mana ve mahiyetiyle sığmadığından ötürü, hakiki hüviyetiyle ancak miraçta, Kâbe Kavse'in ifadesiyle dile getirilmiştir. İmkan ve vücub arası bir makamı ihraz ettiği zaman, kavmet kıymetine uykun muallâ bir mevkiye yükselmiş, melekler ancak o zaman Hz. Muhammed'in boyunu görebilmişlerdir. Her veli kalbinde yaptığı harşiye ile, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın iltifa ve irtikaına muttali olur. Onun için onlar, her şeyin O'nda düğüm düğüm olduğunu, her şeyin O'nda başladığını ve O'nda bittiğini, alem her şeyiyle, anasrıyla, asırıyla, zerresiyle, partikülüyle, O'na muhtaç ve medyum bulunduğu hükmünü imzalarlar. Gönül o ufka ulaştığı zaman, kalp o alemin neşvesiyle tebessüm ettiği zaman, Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın kâmeti, kıymeti, zuhur eder. O bütün varlıklara rahmet olarak gönderilmiştir. Rahmeten lil alemin olan Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a, ümmeti merhumu olarak bizleri Cenab-ı Hak halis ümmet eylesin. O rahmeten lil âlemin, Allah rahman rahim, biz bu işte vazifemizi bulur bilirsek ümmeti merhuma olacağız. O rahman Rahim'in sağınak, sağınak yahan rahmetine mazhar olmuş. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hakkın istifade etmiş, şerefli ve kerim bir ümmet olmuş olacağız. Cinler kul uhiye ileyye ennehu stem'a neferum minel cin. Ayeti kerimesinin ifadesi içinde anlatılan şekliyle vazifeye başladı. Nezir olarak cemaatlerin içine gittiler ve sonra yer yer heyetler geldi ve yer yer fahri kainat Efendimiz davet edildi. sahih hadis kitaplarında mesele bir defa Efendimiz'in daveti şeklinde anlatılmaktadır. Ahmet bin Hanbel ve Müslim meseleyi Mekke'de anlatırlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem İbni Mesud'un elinden tutar, Mekke'nin tepelerinden birinin başına çıkar, ''Ve bir çizgi çizer ve bunun içinde dur. Beni bekle geleceğim ana kadar ayrılma.'' Der. Bey Beyhakî bu meseleyi anlatırken Mekke'de mi, Medine'de mi mesele belli değildir. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem elimden tuttu, beni ta dağların verasına götürdü. Bulunduğumuz yerin dağları çok arkada kaldı ve etrafımda bir çizgi çizdi ve bunun içinde dur ben gelinceye kadar ayrılma.'' dedi. Ebu Nuaym meseleyi aynı şekilde delailünü büvette ayrılıyor. Ve Resul-ü Ekrem benden uzaklaşınca dağlardan aşağıya doğru koşuyor gibi karaltıların Resul-ü Ekrem'in etrafında bir hale meydana getirdiklerini gördüm. miydi, hayvan mıydı, hevan mıydı, neydi bilemem. Heyvallar halinde gökten yere inmiş bu amudi nurani etrafında halakalar teşkil ediyorlardı. Ben acaba Resul-i Ekrem Havazi'nin hücumuna mı uğradı? Hiç olmazsa kılıcımı çekeyim de ölünceye kadar savaşayım diye düşündüm bir aralık. Sonra birdenbire bana yerinden ayrılma fermanı aklımda belirdi. Ve yerimde kalmaya karar verdim. Ta şafak sökünceye kadar ben bekledim. Gürültüler, tarrakalar oluyordu. İçinde bulunduğum alemin bu adeta değişmişti. Başka bir alemde gibiydim. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yanıma döndüğünde beni ayakta dimdik buldu. Hala ayakta bekliyor musun? Ya Resulallah üç ay daha olsaydı ayakta gelinceye kadar beklerdim. Ve ferman ettiler, eğer bir lahta ayrılsaydın kıyamete kadar bir daha beni bulamazdın. Aynı vakayı Zübeyir bin Avam naklediyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem elimden tuttu, götürdü beni, çizgi çizgi koydu. Bundan anlaşılıyor ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin cinlerin davetine icabet ederek gidip onlara hayatı Kur'an'ı okuması mükerrerdir. Nitekim İbn-i Mesud Vakan'ın birisini Mekke-i Mükerreme'de, Bethada anlatırken, Mekke'nin dağlarını arkada bıraktığını anlatırken bir diğerinde şöyledir. Eshab-ı olarak bizler mescidin suffesinde halk tarafından götürülmeyi bekliyorduk. Ufak tefek olan bu insan bir köşede Mevlasına ezkârı ve evradıyla meşbu kaybolmuştu. Herkes götürüldü, elinden tutuldu. Herkes ziyafete götürüldü, ben unutuldum diyor orada, terk edildim. Yanımdan geçerken her şeyi gören beni gördü. ''Kimsin sen?'' dedi. ''İbni Mesut ya Resulallah.'' dedim. ''Gel benimle beraber.'' dedi. ''Galiba seni terk ettiler.'' ''Evet ya Resulallah.'' dedim. Ümmü Seleme'nin evine beraber gittik. Kapının önünde bekle dedi. ''İçeriye gireyim sana bir şey hazırlayayım varsa.'' İçeriye girdi. Dakikalar geçti dışarıya çıkmadı. Biraz sonra hizmet eden bir kadın dışarıya çıktı. Dedi ki resul Ekrem ferman ettiler. Evde bir şey bulamadılar. Sen yine dön mescide git. Dönüp mescide gelmiştim. Yine ibadetü taat, evrad-ı neşvesiyle meşbu bulunuyordum. Resul-i Ekrem'in elçisi geldi, gel benimle beraber dedi. Mübarek hücrenin kapısına gittiğimde elindeki hurma ürcünüyle göksüme vurdu. Bu gece benimle beraber geleceksin dedi. Kalktık be arkada gittik. Medine mezarlığına daldık. Bana sen burada kal dedi ben gidiyorum. Benden uzaklaştıkça uzaklaştı ve derken yine sağdan soldan karaltıların resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafını aldıklarını gördüm. Uzun uzun beyaz elbiseler içinde simsiyah varlıklar gözümün önünde heyulalar gibi beliriyordu. Başları bulutlara değecek gibi belki kendi keyfiyetleriyle zuhur ediyorlardı. Belki ona yakın keyfiyetle. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sabaha kadar onlara Kur'an okuyordu. Belki Sure-i Rahman'ı tilavet ediyordu, yine dönüp geliyordu. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in davet edilmesi tek defa olmamıştır. Nasıl heyetler tekerrür etmiştir, nasıl nahlede gelip resul Ekrem'i dinlemişlerdir, Mescid-i Cinde Resul-i Ekrem'e etmişlerdir. Öyle de İbni Mes'ud defakat ettiği, Mahfilde Ebu Naim'in ve Beyhakî'nin Dela'ilinde anlattıkları gibi, yanımda iki şekil belirdi. Ya Resulallah bunlar kim dedim, buyurdular ki cin tayfası namaz kıldı, bunlar ille de senin arkanda namaz kılacağız diye beklediler. Ebu Davud meselenin sadece bir yönünü anlatıyor. Dağarcığında veya hutta kabında, materanda su var mı abdest alalım da namaz kılalım. Hurma veya üzüm müsaresi var dedim Ya Resulallah. Temizdir buyurdu, abdest aldılar. Ve aldığı iki gölgeye namaz kıldırdılar. Lütfet bu şerefi demiş, resul Ekrem'in arkasında namaz kılmaya durmuşlardı. Cin ve inse sözünü geçiren Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam, ne kadar nazlı ki görülen ve görülmeyen alem, onun ayaklarının altında ve emri altında emirber nefer gibi. Bütün bunlar Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le onlar arasında gelme ve gitmenin mükerrer olduğunu anlatıyor. Yine Ebû Nuaym bir rivayette Taif'ten Resul-i Ekrem mahzun ve mükedder dönerken vadinin yere varacağına kadar işin farkına varamamıştı. Meleğin sesiyle oturup dinlendiği yerde etrafını yine böyle böyle karaltıların sardığını görmüştü. Ve buyuruyor ki Resul-ü Ekrem o gün 300 tane cinlerden geldi biat ettiler. Beşer hüsnü kabul göstermedi. Müsaade buyuralım, elini sıkıp biat edelim. Emrine emirber nefer olalım, nezir olarak cemaatimiz içine dağılalım. Ve buyuruyor ki Resul-ü Ekrem cemaatleri içine nezir olarak gittiler. Ve değişik bir durumu İbn-i Mesud bize naklederken şöyle diyor. Cin tayfasının yanından ayrılırken bana dedi ki Abdullah dedi Allah bana vaat etti cin ve insana iman edecek. İnsanların bana iman ettiğini biliyorsun. Sizler iman ettiniz. Cinlerin bana iman ettiğini de görüyorsun. Demek ki benim vazifem bitti artık fazla yaşamayacağım. Belki bunu Mekke'de söylüyordu, belki Medine'de söylüyordu. Hayatının gayesi sırtının neticesi insanlar irşattı. <gülüyor> Ey Rabbel Alemin. Ey Rabbel Alemin. Sırrını tahsilin dışında yaşamayı düşünüyorsam sırtımda taşıdığım bu ağırlığı al. Ağır. Beni daha fazla yaşatma ya Rabbi. Ben bu hayatı sırtımda taşımadan bıktı bu sandım resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hayatına gaye olarak inşaat ve tebliğ hedef olarak almış. Seni düşünmeden, onu düşünmeden, Kur'an'ı düşünmeden hayat, ruh ve kalp üzerinde bir sıklettir. Bu ağırlıktan beni ve benim gibi düşünenleri halas eyle ya Alemin. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar, mevkiin, makamın, Resul-i Ekrem cin ve Allah'ın Belli frekansta karşı karşıya geldikleri dakikayı eşrefi an eşrefi az sayarak hakkında yapacağım en iyi dileği yapmaya çalıştım. Ve benim gibi düşünenler hakkında en iyi dileği Allah'a takdim etmeye çalıştım. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri rızasını tahsilin dışındaki şeyleri gaye yaparak yaşama zilletinden bizleri halas eylesin. Dünyayı istihkar izzetiyle bizi serfiraz kılsın. Evlat-ı ı gibi boynumuza takmasın. Amin. Evlat mal ve menal gibi şeyleri ayağımıza zincir diye vurmasın. Amin. Boynumuza vurduğu kulluk halkasına razıyız. Hz. Muhammed'in kuklağımıza taktığı kölelik küpesine razıyız. Bu kulluk, bu kölelik bize yeter. Allah'a kul olduk bu bize yeter. Allah bizi başta kayıtlarda esaretlerden salat eylesin. Amin. Demek benim vazifem bitti, artık ben fazla yaşamam dedi. İçim yıkılmıştı. Ya Resulallah halife dedim, yerine birisini tayin buyur. Kimi dedi, Ebubekiri Bekir'i dedim, sükut ettiler. Niçin sükut ettiler bilemiyorum. Sükut, imtidad edip gidiyordu. Ya Resulallah halife buyurun lütfedin. Kimi dedi Ömer'i dedim ya Resulallah. Yine resul Ekrem sükut buyurdular. Ben tekrar ya Resulallah halife dedim. Kimi dediler Ali dedim. Buyurdular ki Ali'ye itaat ederseniz kurtulursunuz. Demek ki Ali'ye itaat etmek çok zordu. Millet Ebu Bekir'e ve Ömer'e itaat edip dinleyecekti. Ama o fitne fesadın baş gösterdiği devirde nevasip ve kavar için gemi aldığı dönemde kılıçların zağlanıp kıldan çıktığı ve kellelerin meyve gibi kesildiği dönemde hakkı anlama ve Ali'ye itaat etme çok zordu. Ali'ye itaat edileceği mevsimde itaat etseniz kurtulursunuz buyurdu. Bütün bu üst üste ve munzan vakalardan şunu anlıyoruz. Seyyidül ül ve Sekaleyn olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, cin ve insin, efendisi, mahlukatın mezar-ı iftiharı, cinlerle mükerrer defa mülakatlar temin etmiş, ve sonra mükerrer defa onlardan heyetler gelmiş, mükerrer defa arkasında saf bağlamış, namaz kılmış, onun arkasında namaz kılma şerefini ermiş, sahabi güruhu arasına girmişlerdi. Onlar da sahabi olmuşlardı. Cinin sahabisi sahabidir. Safiyane içimden gelerek hususiyle وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرَ مِنَ cin, Ayeti kerimesiyle Resul-ü Ekrem'e gönderilen, Allah tarafından gönderilen bu cinlerin isimlerini bazı muhaddisin ve müfessirin söylemektedir yedi, dokuz diye sayıp söylemektedirler. Ben şahsen bunların dahi asabı Bedir gibi mübarek isimlerinin, şerlere ve şerirlere karşı hürz olacağı kanaatiyle, bir kısım şerarelere karşı tahşidat olsunlar diye onların isimlerini yazıp bir yere koydum. Benim için mukaddestir. Resul-i Ekrem'i ilk defa dinleyen ve cemaatine nezir olarak dönen kimseler. Ebu Bekir İşbili şöyle anlatıyor. Ömer bin Abdulaziz'in fezahilini anlatırken, materyalizmin hüküm fermi olduğu devirde belki bunlara inanılmayacak. Ama cin çağırma, ruh çağırma size misalleri verdim. İnsanların nasıl ayakta dururken uyutulduğunu, acı çekmeden ameliyat edildiğini gazeteler yazıyor, mecmualardan pasajlarla size intikal ettirdim. Bu kadar münzam hadiseler karşısında artık bunları inkar etmeye mesa yoktur. Ebu Bekir işbili Ömer bin Abdülaziz'in fezailini anlatıyor. Tam fezaili destanlaştırılacak bir adam bulmuştur. Hulefai Raşidinden sonra yerin ve göğün kendisine rükû edeceği birisi varsa, o da Ömer bin Abdülaziz'dir. İnhiraf etmiş devlet çarkını yeniden reyleri raylarına otursan, ve resul Ekrem'in gül devrüne yeniden bir şeyler getirip katan, tecdidi yapan Ömer bin Abdülaziz'dir. Bozkırda yürürken yılan gibi bir şey gördü. Elbisesinden kopardığı bir parça ile hemen onu sardı bir yere gömdü. Kayba ve şehadete açık gözüyle onun hakikaten cinlerden temessül etmiş bir varlık olduğunu bilerek mi yaptı bilmeyerek mi yaptı? Burasını bilemiyoruz. Fakat bir aralık çölde sessizliği denen bir ses yükseldi. Saraka, saraka diye bir ses yükseliyordu. Ondan anlıyoruz ki o cinlerden bir tanesi de sarakaydı. resul Ekrem sana dememiş miydi huzurunda otururken, sen bozkırda savaşı böleceksin kafirlere karşı, senin devründe salih bir kul gelecek, tekvin edecek. Saraka oldu oldu diye bir ses yükseliyordu. Ömer bin Abdülaziz sordum ben, sen kimsin? Ben ve hissarafna ileyke neferen minel cin. Ayeti kerimesiyle anlatılan cinlerdenim. resul Ekrem'i dinlemiş, nezir olarak cemaatimize dağılmıştık. Bugün sadece sarakayla ben kalmıştım. Ve hasımlarımıza bir vuruşmada sarakada öldü. resul Ekrem'i görenlerden yalnız ben kaldım diyor. Ciddi bir inktisar içinde. İbnü'l-Dünya meseleyi naklederken Ömer atıyla gidiyordu. Atından indi onu mendile sardı ve sonra bir ses yükseli verdi orada. Müjdeler olsun ey amiral müminim. Biz Resul-i Ekrem'in huzurunda bulunurken ve israfnaci cinlerinden olarak buyurmuşlardı ki sizlerden Saraka bir yerde şehit olduğu zaman kendi devrinde ümmetin en hayırlısı ki Ömer İbn Aziz onu tepsir ve tekfîn edecek. Seni tepsir edermeyi emirel mü'minin dedi Ömer bin Abdullah e. Resul ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i doğrudan doğruya gören, perdesiz, hailsiz, nur-u nübüvvetinden istifade ve istimdat eden, hakikat-ı Ahmedi aleyhissalâtu vesselâm'a yakaz eden, muttali olan kimseler, ister melekten olsun, İster cinden olsun, isterse insandan olsun, hepsi azaptır bunların. Melek geliyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme. Hazini narın, cehennem hazininin, Resul-i Ekrem'e selam çatmak, kulluğunu bağlı bulunduğunu ifade etmek için hazır gelip yanında oturduğunu size daha vela arz etmiştim. Ya Resulallah hazini cehennem, size selam vermek için, bu şerefin kendisine bahşedilmesi için gelmiş. resul sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki döndüm selam vermek için tam hazırlanırken ya Resulallah dedi selamı ilk defa o yapıştırdı. Cinden meleğe kadar alemin karşısında hürmetkar olduğu birisi var. Beşer şar olduğu zaman muhterem hale gelecek muhterem bir mevki ihraat edecektir. Resul-i muhterem bildiği nisbette muhterem olacaktır. <gülüyor> Hz. Ayşe'yi Sıddikaya ait İbn Ebi Şeybe'nin nakletti ayrı bir vaka vardır. İbn Ebi Dünya bunun açıktan açığı yılan şeklinde görünmezini İbn Şeybe ise İbn Ebi Şeybe bilmeyerek Hz. Ayşe'nin böyle bir canlıyı öldürdüğünü ifade eder. Ve sonra Hz. Ayşe nakleder. Rüyamda beni Ali bir muhakemeye götürdüler. Sen bir Müslüman'ı öldürdün dediler. Ben kimseyi öldürmedim ve sonra almadım diyor Hazreti Ayşe Dedim ki ben evde otururken o beni gözetliyor. Utanmıyor mu peygamberin Pakizevcelerini gözetliyor. Etraftakiler dediler ki hayır o size bakmıyor. Ve hale saçınız başınız açıkken hiç bakma size. Ne zaman kapanırsanız o zaman gelir sizin okuduğunuz Kur'an'ı dinler derin bir haz duyar, Kur'an dinlemek için huzurunuza geliyordu. Zira resul ekrem ilk Kur'an dinleyenlerdendi. O Kur'an'ın neşvesi dimağından silinmemişti. Sizde buluyor ve sizde dinliyordu. Siz kimi şehid ettiniz biliyor musunuz? Hazreti Aişe uyandığım zaman, bir sürü sadaka, bir sürü insan hürriyete kavuşturdu bundan kurtulmak için diyor. Nasıl, neden bu? Ne yuna Resul-i Ekrem'le münasebet kurarsa kursun tuzak diyarından şu can tenceresinden insan bizden bir evci kemala yükseliyor. Rahman-ı Rahim olan Hazreti Allah'ın rahmetinden istifadeye müheyya bir varlık haline geliyor. Cenabı Hak bizi kerem-i lütfuyla böyle serfiraz kılsın inşallah. Bu noktada yine o Mahlukat ilahiyeye tıpkı bizim gibi ümmet olan bir cemaate dair bir hususu arz etmeye çalıştım. O da onların ashabı Bedir bizim ashabı Bedir gibidir. Onların ashabı Uhudu bizim ashabı Uhud gibidir. Onların Resulü Ekrem i ilk dinleyip Müslüman olanları bizim ilklerimiz gibidir. Onların kırkları bizim kıtlarımız gibidir. Belki eser yok iddia edemiyoruz. Onların aşere-i mübeşşereleri varsa bizim aşere-i mübeşşere gibidir. Dinlemiş, kulak vermiş, Cenab-ı Hakk'ın fermanına boyun kesmiş, itaat etmiş, kulluk vazifesini yerine getirmiş ve cennete ehil hale gelmiş. İns ve cin cemaati bu noktada müsavidir. Ya maşerel cinnu vel ins. Alam يَاتِكُمْ رُسُولُونَ minkum yaqusun <Gülüyor> عَلَيْكُمْ عَيَاتِهِ Ferman-i Sübhanesiyle Cenab-ı Hak bize hitap ettiği zaman İnşallah evet peygamber geldi, biz o münadiyi duyduk, iman ve icabette bulunduk diyeceğiz inşaallah Teala. Cenab-ı Hak icabetimiz içinde yaşatsın ve orada böyle konuşmaya bizleri muvaffak kılsın. Niceleri var ki kendi aleyhlerinde şehadet edecekler cin ve insan. Küfür ve küfranlarını söyleyecekler. Ama niceleri var ki o gün Semi'na münadiye yünadilir <gülüyor> imani en aminu bir Rabbi amenna diyecekler. Evet ses ve terrakatını duyduğumuz bir münadi vardır. Bir nezir-i azam bir beşir-i mükemmel vardır. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la beraber pek çok beşir ve nezir vardır. Hepimiz mülak olduğumuzu ve ümmet olarak daire-i irşadına girdiğimiz peygamberleri duyduk seslerini. İman ve icabet ettik. Halkalarına iltihak ettik ki ya Rabbi diyecekler. İşte bu zümreye Allah bize ilhak buyursun. Muhterem Müslümanlar, cin ve ins Allah'ın mükellef. Allah karşısında Ali Allah'ın kullarıdır. Bizim gibi tıpkı. Ve okuduğum ayeti celile-i kerime sarih olarak bunu göstermektedir. Sure-i Rahman'da imtina mevkiinde cin ve insin müşterek başlarına vurulan hadiseler bunu göstermektedir. Febe-i rabbikuma tükerribân. Ey cin ve ins, Rabbinizin hangi nimetini inkar ve tekzip ediyorsunuz derken, cinni insin yanında karşısına alan Hazreti Allah, cinnin de insan gibi mükellef olduğunu göstermektedir. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ hakat aleyhimul الْقَوْلُ ف۪ي اُمَّا مِنْ قَدْ خَلَتْ min قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ Ferman-ı bizden evvelde yine cin ve ins'ten yaşamış, ve fakat arkaya kimisi boş, kimisi dolu bir mazi bırakmış. Kimisi bir şey yapmış olarak Mevla'nın huzuruna gitmiş. Kimisi de eli boş, yüzü kara Mevla'nın huzuruna gitmiş. Arkada bir sürü leke bırakmış. Cin ve insan böyle cemaatlerin geçip gittiklerini ifade eden hayatı Kur'an, onların mükellef olduğunu gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> Rabbisinin huzurunda... Hayatın hesabını vermek üzere ayakta durduğu andan korkan kimse için iki tane cennet vardır. Ve zorla fe beyyare rabbikum atkezziban. Ey insanlar, Rabbinizin hangi nimetini tekzip ediyorsunuz? Yani cinlere diyor ki siz de Rabbinizin huzurunda duracak hayatın hesabını vereceksiniz. Ve yine diyor ki lam yazmi sunna insun Cennette oylar İnsanlar için müheyyâ, mukaddes sevceler vardır ki bunlara ne ins ne de cinneli daha dokunmamıştır. Yani herkese ait sevceler vardır bunlara ne inseli ne de cinneli dokunmamıştır. Halbuki bu vaka cennette olacaktır. Demek ki cinler amelleri neticesinde onlar da bizim gibi mükafat görüp cennete gireceklerdir. Veya mücazat görüp cehenneme gireceklerdir. Çeşitli ayet-i kerimelerin bu husustaki inzimamı, bu mevzuda hemen hemen bize katî kanaat vermektedir. Ama Ebu Hanife'ye azredilen bir rivayette, cin tayfası ve haim gibi toprak olacak şeklinde ifade vardır. Sevri-i ulemasından aynı kanaata katılır. Ama bunun yanı başında İbn Ebi Leyla, İmam Maliki, İmam-ı Şafii, Evza'yı, ve Hanifi mezhebinden İmam Ebi Yusuf noktayı nazarlarını beyan ederek, Beşer gibi cin de mükelleftir. Beşer gibi cin de sevap ve ikaba mazhardır. Beşer gibi cin de sefili aşağısı aşağıya cehenneme gidecek. Alisi tasaffi etmişi yükselecek cennete girecektir. Kanatı içindedirler. Arz etmeye çalıştığım ayetlerde bu hususu teyit eder mahiyettedir. Şayet onlar için bir mükafat ve mücazat bahis mevzu olmasa, Muhatap olarak Allah tarafından karşısına alınıp bir kısım nimetleri minnet diye yüzlerine vurmanın manası kalmayacaktır. Onun içindir ki onlar da mükelleftir bizimle beraber. Cenab-ı Hak bu mükellef iki zümreyi tariki müstakime hidayet buyursun inşallahü Teala. Selefimiz arasında münakaşası yapılmış ayrı bir hususu intikal ettirmeye çalıştım muhterem Müslümanlar. Aynen bizim gibi mükafat ve mücasasata masar olacaklar mı olmayacaklar mı hususunda Resul-i Ekrem'den gelen ve Kur'an'dan işaret halinde bir şeyler ifade eden ve selefin ilham alemine gelip intikal eden hususlarla Meselenin ne mahiyet aldığı hususunda bir şeyler artetmeye çalıştım. Umum naslar öyle gösteriyor ki, bizlerle onlar arasında esas itibariyle ciddi bir fark yoktur. Kendilerini has yemeleriyle yerler, içmeleriyle içerler. Aynen bizim gibi onlar da tenasüle masardırlar çoğalırlar. Aynen bizim gibi mükelleftirler. Aynen bizim gibi tebid edilirler bazen. Aynen bizim gibi iltifata amasar olurlar bazen. Nitekim kendilerini ifade eden sure-i içinde. Vanna minnas salihuna ve minna dun zalik dun zalik Ayeti kerimesiyle içimizden niceleri vardır ki salih, niceleri de vardır ki gayri salih'tir. Niceleri vardır ki cin diyor hayatları ne düzeltmiş istikamete ermiş. ...neceleri de vardır ki... ...inhiraptan kendini kurtaramamıştır. Ahmet bin Hambel ...Süddi ile ...En Nasık ve Mensuh kitabında... ...bu hususa temas ederken şöyle diyor. Diyor ki Süddi şöyle nakletti. Cinler içinde tıpkı... ...beşer gibi kaderisi vardır. Mürcihi vardır, müşebbehesi vardır. Haliyle Yahudisi vardır. Nasranisi vardır, Mecusisi vardır. Sıbkı Müslümanlar arasında zuhur eden dalalet meslekleri, mezhepleri, tarikatları gibi dalalet tarikatları vardır. Kimisi Cebriye mezhebindendir, insanın iradesi yoktur der. Kimisi Allah insanın işine karışmaz, herkes kendi işini yaratır der, muhtezile mezhebi içine girer. Kimisi mürciidir, amel-i mevzuunda belli bir saplantı içindedir. Kimisi müşebbihedir, Allah'ı başka şeylere benzetir. Kimisi Allah'a mekanı ve hayyiz isnat eder. Kimisi Yahudi, kimisi nasranidir. <gülüyor> <gülüyor> Künne tarâ-i Ayrı ayrı maktalar, ayrı ayrı parçalanmalar, bölünmeler, ayrı ayrı mezhepler, meşrepler, ayrı ayrı kilikler, ayrı ayrı doktrinlere sattık. Binaenaleyh tabi'in devrinde süddi tabi'inden... Tabi'in devrinde cinler böyle ihtilaf ve iftirak ederlerse... ...çeşitli salalet mesleklerine girerlerse... ...herhalde devrimizde çok küfür ve küfran meslekleri var. Binaenaleyh onların içinde muhtemelen... ...insanlar içindeki yardakçılarına ve yardımcılarına yardım eden... ...Maksistleri vardır, Lelinistleri vardır... ...Mao'cuları vardır, Ateistleri vardır... ...Anarşistleri vardır... Ateistleri vardır, Allah kabul etmeyenleri vardır, Peygamber kabul etmeyenleri vardır. Beşer Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında kendinden beklenen istikamet havası içinde dümdüz satlarını tuttuğu zaman cin ve ruhani beşerin arkasında yeniden istikamet kazanacaktır. Bizdeki inişler onlarda da bir iniş meydana getirmiştir. Bizdeki çıkışlar onlarda da çıkış meydana getirmiştir. Peygamberimiz onların peygamberleri ve muktedabihi, beşer devletleriyle, idareleriyle, hilafetleriyle, saltanatlarıyla onların muktedabihi. Ümmeti Muhammed'in sevindiği an onlar sevinecek. Mahzun ve mükedder olduğu anda onlar mahzun ve mükedder olacaklar ümmet Muhammed el kolu bağlı kalmadan kusulup da bir şeyler yaptığı an... ...kendi başını kurtarmak için sahi ve gayret içine girdiği zaman... ...onlar da aynı sahi ve gayretin neşvesini duyacak. Sahi ve gayrete geçeceklerdir. Öyleyse bizim canlanmamız sadece bizim canlanmamız olarak kalmayacak. İçimizde ve bir kısım kimselerin içinde hususuyla içine girdikleri kimse çok mühim ise şayet onların içinde, beşerin balaletine küfrüne ve küfranına vesile olacak, şeytan ruh taşıyan, cesetler halinde içimizde bulunan kimselerin içinde, onların yaşamalarına daha fazla imkan vermemeyi düşünüyorsak, içimizden şeytanları çıkarıp atalım. Meleğin bünmesini daha doğrusu, Ondan gelen esintilere mahbit olan alemi tertemiz hale getirelim. Mevla'dan gelen esintilere hazır müheyyat temiz gönüller haline gelelim. İçimizi temizlediğimiz an cin tayfasının içi, ruhaniler tayfasının içi de kendi kendine temizlenmiş olacaktır. Züperen Müslümanlar! Üst üste belki ayrı ayrı mevzular gibi hususlara dikkatinizi rica ettim. Haddi zatında belli bir ümmet, belli bir milletin ahvaline tercüman olmaya çalıştım Kur'an'ın ve hadislerin ışığı altında. Ümmeti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın sadece beşere münhasır olmadı. Ruhanilerden ve cinlerden Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın arkasında saf bağlayanlar la yuhad ve la yuhza olduğunu ve bu mevzuda Resul-i Ekrem'in Kâb'ına ulaşacak kimsenin bulunmadığını bulunamayacağını ifadeye dikkatinizi çektim. O bir tanedir, ferid kevni zamandır, bir hakkın divanı nübüvvettir, İnsanlığın kalbinin mihrabıdır, insanlığın minberinin hatibidir. Belki bütün varlıkların etrafında hale gibi halakalar teşkil edeceği her şeyin merkezidir. Yerin göbeği olan Kâbe'de zuhur eden Hz. Muhammed aleyhissalâtü Vesselam, bütün varlıkların düğümünü çözmek, bütün alemlere bir rahmet esintisi halinde zuhur etmek için, doğrudan doğruya Rahman ve Rahim olan Hz. Allah'ın iltifatının sembolleşmiş, daha doğrusu kristalleşmiş, teşekkül etmiş, temessül etmiş şeklinden ibarettir. Başka alemlere akseden aynı Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, o alemlerde dahil istifadeye medar olmuştur. Onun içindir ki buyurur, Ben falan vadide lebbeyk Allahümme lebbeyh diyerek gelen Hz. Musa'yı görüyorum. Ve sonra Hz. Musa'yı gördüğünü ifade eden Resul-i sallallahu aleyhi sellem, Mescid-i Aksa'ya gider, Enbiyanın ervahına orada imamlık yapar, onlara namaz kıldırtır. Bu husus sahih hadis kitaplarında ifade edilmektedir. Buhari ve Müslim'de de ifade edilmektedir. Mescidi Aksa'da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, üç büyük mescitten birisi, Enbiyanın mescidi, İsrail peygamberlerinin hususuyla çok zuhur ettiği ve orada namaz kıldıkları, inziva yaptıkları mescid, Resul-ü Ekrem Miraç'a yükselirken oradan yükselir. Mekke'de doğar, Medine'de sitesini kurar, bütün alem üzerinde sikkeyi basan ve turrayı kesen kendisi olduğunu beşere ilan eder. Semalara yükselirken, Nebilerin semalara yükseldiği alemden, Mescid-i yükselir. Ama orada bütün peygamberler adeta kendisine karşı teşrifatçı kesilir. Zira o Sultanül Enbiya'dır. O peygamberdir, aynı zamanda peygamberlerin de efendisidir. Bizim efendimiz olmakla beraber. serfiraz olunma keyfiyetine bakın ki sadece cin ve değil. Belki Hz. Musa'nın, Hz. İsa'nın içinde müezzinlik yaptıkları bir cemaatin önüne geçer. O cemaate imam olur Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Göklere yükseldiğinde yine katı mesafe eder. Vardığı namütenaibi noktaya varınca Çibril bir adında ileri assam yanarım ya Muhammed yürü! Yürü ki Süleyman Çelebi'nin ifadesiyle devran senindir bu gece. Top senin, çevkan senindir bu gece. Oyunu sen oynayacaksın bu gece. Mevla sana öyle bir rol verdi ki şu ana kadar kimseye vermedim. Topa tekmeği sen dokunacaksın. Varamayacağı yere sen ulaştıracaksın. Ama bu stadyumdaki bir oyun değildir. Beşer için medet resan olan, doğrudan doğruya Allahu Teala'dan kopup gelen, rahmet ufğundan aşağıya inen, Allah'ın rahmetinin çözülmesine, rahmetel lil aleminin eliyle ümmeti Muhammed'in imdadına koşmasına vesile olan bir oyun, vesile olan bir roldür. Biz böyle bir sultanız nişanın arkasında bulunuyoruz. Bunu dün beşer akıl etmiş, dinlemiş, etrafında beşer akıl etmiş, halakalar teşkil etmiş. O devrin cini ve şeytanı kendisine teslim olmuş, serfürü etmiş. Beşer daha fazla daidar olmayı düşünmüyorsa, daha fazla başkasının kapısını dövmesin. Dövülmek üzere önünde hazır bulunan Müheyyah Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın kapısının tokmağına dokunsun. 14 asır ötesinden, belki de kendi de temessül edip gelecektir. Hayat bahşi olan sessiz soluğu kulaklarımızda duyulacaktır. Beni istiyorsanız geldim diyecektir Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün bozuk düzenlere hayat-ı nizam intizam ve ahenk getiren Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam, her şeyin zivanadan çıktığı bir dönemde, dertlere dermanın bulunamadığı, nizamsızlığın insanları boğduğu, huzursuzluğun tepeden tırnağı bizi garg ettiği bir dönemde, Bernan Çoğ'un ifade ettiği gibi, yün yün, müşkilin, çözün beklediği bir dönemde, beşer ona ne kadar muhtaçtır, gelse de nizamıyla, hayat tarzıyla, içimize üflediği nefasıyla, Allah'tan getirdiği havasıyla, alemiyle, meltemiyle, İmdadımıza koşsa da müterakim müşküller o suretle çözüm bulsa. Canı dudağına gelmişler olarak bunu canı gönülden intizar ediyoruz. Yağız atının üzerinde tebessüm eden keyfiyetiyle İslam'ın son karakolu Türk'ün ufkuna teveccüh ettiği an o günü bayram yapacağız. Medine'nin küçük çocukları gibi daflar dönbelekler vuracağı, kavallar öttürecek, neylerle derdimizi dile getirmek isteyecek. Tale albatru aleyna min semiyetil diyeceğiz. Cenabı Hakk'ın lütfundan bekleriz bunu. Rahmetinin enginliğinden intizar ederiz. Gürmümüze dilenciliğimize bakmasın. Gedadan sultanlık mülkünü esirgemesin. Zaten esirgeme onun semt yaklaşmaz, yanaşamaz. Rahmaniyet ve rahimiyetinin muktezası kapısındaki dilencileri boş çevirmemektir, çevirmemektedir. Biz kapısında dilencileriz, yüzümüz rahmetinin kapısının eşiğindedir. İltifat buyursun, elimizden tutsun, bizim yunuslar mı desin kaldırsın, sergerdan olmadan bizleri hala eylesin. İllahi'l-Fatiha. Muhterem Müslümanlar, ehli imanla sema, arz, bütün kendi mekan alakadar. Ehli imanla semek, melek, bütün alemler alakadar. Nasıl alakadar olmaz ki Allah onlara müteveccih Tabi caizse Allah onlarla alakadar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyeti, mübarek ruhu onlarla beraber olduğu kimselerle temanın ve arzın alakadar olmaması mümkün mi? Mü? Ehli iman, temanın ve arzın yaratılış gayesini, Yaratılış hikmetini bildiğinden elbette sema ve arz, el imanla imanlığa kadar olacaktır. Ehl-i iman sayesinde sema ve arz, manasız bir kızı hadiseler olmadan çıkmış, Allah'ın mana, hikmet ve fayda ifade eder meksubatı haline gelmiştir. Ehl-i iman sayesinde, cainattaki satırlarda Allah okunabilmiş, Kur'an-ı Kerim sayesinde, Kur'an-ı Kerim'in cemaati sayesinde eşyanın yüzündeki perde kalkmış. Her şeyi asıl ve ile ve veçesiyle zuhur etmiş. Onun için ehli imanlı alem ale kadar. Zerreden teyara kadar. imkan aleminin müntahasından vücûf alemine kadar her şey insanla, insanın müminle alakadar. kadar. Ahli imanın ölümüne sema ve arz ağlar. Kur'an ferman ediyor kafirlerin ölümü üzerine sema ve arz ağlamaz, göz dökmez. Onlar sema ve arzı mecburatı samedani görmediklerinden, eşya ve hadiselere manasız abes nazarıyla baktıklarından, adeta sema ve arz onların gitmelerine memnun olur. Ama ya ahli iman öyle mi? Ehli imanın bir yerden bir yere ayrılması arşta bir titreme meydana getirir. İhtazzal arcu ne vü min ummetik ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Cibril nazil oldu. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, arşa azab ümmetinden birinin ölümüyle titredi sallandı buyurdu. Vefat eden Yahudi İyaneti karşısında Said bin Muaz Hazrat'ın efendisi Resul Ekrem'in bekçisi, Kur'an'ın nöbetçisi Said bin Muaz'dı arş titremişti ölümüne. Kureyşi Hazreti Ayşe'nin nakletti ayrı bir şeyi söylüyor. Muhassıp'ta bekliyordum. Mekke'den Mina'ya giderken bir yerin adıdır. Karşımda heyula gibi bir atlı belirdi. Bir suvariydi sanki bin ahuva içinde bir feryat kopardı bütün vadiler inliyordu. Yer gök Medine'de birinin ölümüyle inledi buyuruyordu. Ben ne oldu ki dedim acaba? Ne oldu ki dedim acaba? Mekke'den Medine'ye döndüm, geldim vaka daha olmamıştı. Ama evimin içinde otururken duvarlarda iniltiyi duydum. Sensin cidat edip Adeta aksisada yapar gibi çınlayıp mevcelenip gidiyordu. Ah vah ben ağlamayayım kim ağlasın. Adaleti getiren gitti diyordu. Allah'tan korkan gitti diyordu. Duvarlar iniyordu, taş inliyordu. Ne oldu ki diye beklemeye durdum. Biraz sonra fena haberle gelen Naime Utle gelen birisi geldi Ömer'i şehit ettiler dedi ehl imanın ölümüyle semavat ve arz ağlar. Cin tayfası hatipler feryat eder. Ben ağlamayayım da kim ağlasın der. Ömer ağlanmayacak insan değildir ki. resul Ekrem'in getirdiği muazenenin terazisidir Ömer. Hak ve adaleti kılı kırk yarar gibi yarıp yaşayan insandır Ömer. Benden sonra nebi yok olsaydı ölürdün dedi iltifat etti Ömer. Yer gök inledi Ömer'in ölümüyle. Evin taşı duvarı toprağı adeta kendilerine silmiş. Meleğe aladan gelip desilmiş bir ses gibi inliyordu. Hazreti Hüseyin Kerbela'da Hunharca şehit edilmiştir. Hazreti Hüseyin Hakk'ın müdafasını, hakikatın müdafaasını yaparken Kerbela'da Hunharca şehit edilmişti. Etrafında Hazreti Hasan'ın çocuklarından, kendi çocuklarından, hanımlarından ibaret, yakınlarıyla 40 kişiden ibaret. Nehri ravanın başında kanları da Hun Revan olmuş, Revan Nehri o gün kirlenmişti. İki yanan birisi bizden Anadolu çocuğu. Bugün Mahî Muharrem'dir Muhibbi Hanedan alır. Bugün eyyâm-ı matemdir bugün abi Ravan ağlar. Ravan nehre alayacaktır. Kerbela'nın aslanına, şehitlerin sultanını ağlayacaktır. Kerbela'da hadise cereyan eder duysun, dursun. İbn-i Abi dünyanın nakline göre Ümmü Se Seleme radıyallahu anha öyle diyor. Evimin içinde otururken birdenbire evimin içinde bir sesin bilemediğim bir sesin duyulduğunu duydum. Öyle bir feryat öyle bir çığlık ki ciğerlerim dışarıya çıkacaktı. Buna çığlık denmez buna böğürme denir. Kerbenadaki feryattı bu evin bütünüyle inliyordu. Ben ağlamayayım da kim ağlasın? Şehitlere ben ağlamazsam ötesinde kim ağlayabilir diye bir feryat vardır. Aradan günler geçti, Kerbela'dan Hazreti Hüseyin'in nâi ile gelenler oldu. Hazreti Hüseyin'i harca şehit ettiler. Taş ağlıyor, duvar ağlıyor. Müminin gidişiyle alem hale kadar olduğunu gösteriyor. ab Ravan ağlıyor, alem ağlıyor. Muhaddis, macişun naklediyor. Amr-ıbni Mürre tarikiyle veya Haravi tarikiyle macişun anlatıyor. Mekke'de dolaşıyordum. Gece karanlıkta Mevla'dan gelen şeylerle meşbu onun havası içinde dolup boşanarak dolaşıyordum. Kilab'ın ictima ettiği mevkiden bir ses yükseldi bir aralık. Adeta birbirlerini ikat ediyor gibiydi. Ne eylemiyorsunuz yahu bugün eğlenecek gün mi? Ömer bin Abdullah ahirete gitti ağlayın bugün diyorlardı. Günler sonra haber geldi ki Ömer bin Abdülaziz afilete ithal etmiş. Siz vakaları imzimam ettiriniz. Allah'la alakasının kuvvetli olduğu kimselere dikkat ediniz. kevn mekanın nasıl kendisiyle alakadar kesildiğine dikkat ediniz. Ve sonra Allah'la alakadar olmanın kıymetini anlamaya çalışınız. Her şeyin sizi dinlemesini her şeyin ağız, göz, kulak kesilmesini, sizin için görmesini, sizin için duymasını, sizin için konuşmasını, her şeyin sizin hesabınıza feryat basmasını, veyahut her şeyin sizin hesabınıza sevince dar olmasını, görmek istiyorsanız, her şeyin zimamı elinde olan Allah'a teslim olunuz. Her şeyi çözmekle kö gelen müşkül kuşa, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında toplanırsın. Sen ve ar sizin için gözyaşı dökecek. Arş sizin için itirada gelecek. Dertli olun, gamli olun, mahzun olun, mükedder olun. Olun ki şehadet aleminin dışından eller uzansın size. Olun ki Allah'tan el uzansın size. Olun ki Resulullah'tan el uzansın size. Allah'a bağlılık her şeyi halledecek, bütün müşkilleri üst üste müşkilleri çözecek tek meseledir. Muhterem Müslümanlar, sadece bir gönül sürüyle bir hisle, Mevla'nın karşısında bir inkisarın ifadesi ağlamak değil. Allah onu da eksik etmesin. Ben onu kınayamam. Onu kınayamam zira muhbir-i sadık onunla... Savaş yapmayı müsavi tutmuştur. Zira ağlayan gözde memleketinin sınırlarını bekleyen gözü müsavi tutmuştur. Tutmuştur da hükmünü basmıştır. Onu kınıyamam. Cennet kevserlerinden daha kıymetlidir o damlacıklarınız. Cehennem alevlerini söndürmede iksizdir o damlacıklarınız. alemden bakı aleme göndereceğiniz kevserden daha kıymetlidir o damlacıklarınız. Ama bununla beraber bu damlacıklar yapmak isteyip de yapamadığımız işten içimizde asıl olan inkisarın ifadesiyle çok kıymet kazanacaktır. Böyle bir inkisara ifade olursa çok kıymet kazanacaktır. Şu baharda bahar mevsiminde, bin çiçeğin açtığı bahar mevsiminde, bülbülün çakıldığı bahar mevsiminde takatsız benimle sırtıma aldığım yükü götüremiyorum. İnayet et Allah'ım derken, işte bu boğulmuş olmaya tercüman olurken damlayan damlacıklar cennet kevterlerine tereccüh eder kanaatindeyim. Yapmak isteyip de yapamadığımız işler, başlayıp da başaramadığımız işler, azmedip de altından kalkamadığımız işler, başımızdan taraf edemediğimiz şerareler ve şerirler. ...ve bütün bu ağır baskının altında, ağır tecavüz ve saldırının altında... ...neslimizin iman evinin yanışını görürken, gözyaşı dökme... ...cennetteki kevserlerden daha kıymetlidir bu damlacıklar. Üniversitelerimin, lise mekteplerimin, şerirlerin ayağı altında çiğnendi... ...Allah'ımın adının unutulmaya çalışıldı. Hazreti Muhammed'in adını nesil çoktan daha bir yerde Hiçbir şey yapamamanın imkizarı içinde Hiçbir şey yapamamanın imkizarı içinde Kalbin parça parça olurken İstiyatıma tercüman olan Göz yaşları damlacıklar Eğer bunlardan varsa sırtınızı alınız Mahşere gidiniz Benden Resulullah selam söyleyiniz kudunma geldik sayını sende tekil beni de ferman sayacaktır. Ya Resulallah perişan sözlerimden bıkma. Ya Allah beni hoşgör. Deliyim, mecnunum. Fakat hislerim altında senin irsiyanımla mecbur. Senin aşkımla şayet o kadar da şeyda ve mecnunum. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, Emn-i eman için de bizi ziratimiz takime hidayet eylesin. İç ve dış bütünlüğü içinde safet ve samimiyetimizde bizi tarikimiz takime hidayet eylesin. Ela inna h'sen el kelim ve abla el nizam. Kelamullahi Melli El Adid Allem. Kamaa Salallahu Tabaraka ve Taala Bil Kalam. Ve ida Kur'an Kur'anu Fesmi Ola. وان ستولا تُرْحَمُونَ